Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet şimdi şöyle bir şey bu uzun süreden beri üzerinde durduğumuz bu büyüme ya da başka bir adla kalkınmaya da dönüşüyor. Bu konuda önemli bir açıklama da geldi. Büyüme ve kalkınma dediğimiz süreç böyle devam ederse... Ortada yaşanabilir bir dünya kalmayacak. Bu acımasız rekabet, bu hırs, bu tamah böyle devam ederse çocuklarımıza bırakacağımız bir dünya var olmayacak. Bu sözler Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu'nda konuşan Başbakan Erdoğan'a ait ve Kuzey Amerika Kızıl Kızılderililerinin de sözünü hatırlatıp dünya hızla ve hızla tüketilmeye devam ederse ...bu hale geleceğiz diyor. Bu alışta geldiğimiz... ...tarzda bir... ...açıklama değil. Ne diyorsun... ...büyüme konusunda? Valla sen şimdi bunu açıkçası ben zaten... ...görmemiştim yani... ...atlamışım. itiraf etmek gerekir. Fakat bizim basında nedense... ...Başbakanın bu... ...sözünü manşetlere... ...başlıklara taşımadığı... ...taşısaydı görürdüm herhalde. O da ayrıca tuhaf bir durum... Ama sen bu sabah deseydin ki bunu sence tahmin et kim söylemiş olabilir? Ben vallahi derdim yani herhalde bir yeşil pa yeşiller partisinin genel başkanı evet. herhalde Mükennin bunu söylemiştir. Hatta tesadüf, ee, tesadüfen bunu e, radyoda duymuş olan e, bir yakınımızda e, sen artık başbakan'a metin yazarım oldun dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Ömer Baltacı bunu söylemiş olabilirdi kesinlikle. Ee, Valla tabii şaşırtıcı bir taraflandı, sevindirici. Evet. Ee, Şimdi çok haklı bunu geçenlerde de konu ettik. Şey Milliyet önemli bir yayın yaptı çünkü iktisatçılar da, sosyologlar da, işte antropologlar hatta. Yavaş yavaş tamam yani bu dünya bu kaynaklar böyle tükenmeye dayanmayacak ve biz bu dünyayı mahvediyoruz. Bu doğru. Tabi ne zaman mahvolacak tam nasıl bir süreçte mahvolacak kaç yıl alacak? Bu çok uzun vadeye yayıldığı için de ne yazık ki bugünden önlem alınmıyor. çünkü siyasetçilerin ufku son derece dar. Evet. Yani alt tarafı bir seçimden seçime sınırlı. Şimdi tabii bunu kalkınmacılığıyla ve büyümeyle övünen ki tabii haksız değil çünkü Türkiye gelişmiş ülkeler kıyasla daha geride ya ortalama gelir üçte biri aşağı yukarı gelişmiş ülkelerin Türkiye'de ama bunu böyle bir ülkenin başbakanı, daha doğrusu Kalkınma Partisi'nin genel başkanı söyleyince tabii insan önce bir şaşırıyor. Çünkü yani örneğin HES'ler değil mi bu binlerce baraj geçenlerde ben sayısını duyduğum zaman dudağım uçuklamıştı. Bunların belki bir kısmı çevreye zarar vermeyebilir ama birçoğunun özellikle o vadilerde da Türkiye'nin Kuzeydoğu'sunda ciddi sorunlar yarattığını biliyoruz. Ama o da diyor ki acaba ben o zaman elektrik nereden üreteceğiz? Dolayısıyla bu yani kalkınma ve kaynak yetersizliği karşıtlığı e, hep süre giden bir tartışma. Ve genelde tabii Tayyip e, Erdoğan bunun e, öbür tarafında yer alıyordu bu gizli Şimdi bunları tabii söylediği zaman şunu da bizim bekleme o zaman hakkımız var. E, bundan böyle bir şey de yapması lazım Türkiye'nin bir. Çevreye saygı gösteren Kalkınma programı yapması lazım Evet aynen Çünkü öyle bu, bu, Bunun için bastırmak gerekir Evet bir de yani şeyi de Hatırlıyorum şimdi sen Hidroelektrik santrallerin sözünü ettin ama En büyük Faciayı doğurması ihtimali olan şeyse Kömür özellikle Bilim evet. dünyasının kesinlikle Bu fosil yakıtların başında Kömürün Evet, yeniden o... kömür şey kıymete bindi öyle diyelim çünkü şey çok arttı nispi fiyatı doğal gazın eskiden biliyorsun şeyle füüloyla elektrik üretilirdi bir zamanlar biz çocuktuk o zaman yani düşünün ne kadar ucuzmuş bugün herhalde füüloyla elektrik üretmeye kalksanız o elektrik faslrasının evet. altında kimse kalka var. Yani çok tabii nisbi fiyatlarda muazzam değişimler oldu. Ve aniden kömür doğalgaza kıyasla nispeten rekabet edebilir hale geldi. Fakat Şimdi şöyle mesela... Daha, evet. söylemek istiyorum, sözünü kestim, pardon. Tabii, tabii, ee, tabii. Silopi'de termik santral açılışını yaptı başbakan, birinci ünitesinin. Ee, ...orada kömür yakıtlı bir termik santralden bahsediyor... Evet. ...ve orada dedi ki... ...bakınız işte o kadar gelişkin teknolojiler kullanılıyor ki... E, ...havayı da kirletmiyor... ...bakınız kokuyor mu... ...yok kokmuyor gibi... ...son derece aslında... ...bu şeyde Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumunda... ...yaptığı konuşmayla... E, ...direkt tezat halinde olan... Yani kömürün e, birinci derecede gezegeni yok edecek olan küresel ısınmaya birinci derecede etkisi olan ve derhal tasfiye edilmesi gereken bir şey olduğunu hiçe sayan ve çok olumlu bulan bir gösteriş şey oldu. Şimdi biz Re, Recep Tayyip Erdoğan... Ermen... Yani, tabii şurada şöyle bir ayrıntı var, orası önemli. Şimdi küreyi ısıtıyoruz hep birlikte, Hı -hı. atmosferi ısıtıyoruz ve onun işte... Artık Açık Radyo'nun dinleyicileri de iyi biliyorlar, muazzam bir tehdit ileride. Çünkü iklimi değiştiriyor, işte küre, yer küre ısınıyor. Bunun çok vahim sonuçları olacak eğer bu durdurulamazsa. Şimdi bunu hep birlikte tek tek şeyler yapıyorlar tabii ülkeler. Çünkü mevcut refahı sağlamak, üretimi arttırmak için... O şeyi kömürü yakma durumundalar. Burada da daha çok tabii şey ön planda Çin özellikle muazzam kömür kullanıyorlar devasa evet. ülke ve çok hızlı büyüyor. Tabii evet. de bir payı var hatırlattığın gibi. Başka ülkelerde var. Hindistan'da. ama bu taraftan tek şeye indirgedi indiğim zaman ulusal ölçeğe, ulusal ekonomi ölçeğine. Orada tabi şeyin hiçbir maliyeti yok şu anda anlıyor musun havayı ısıtmanın, atmosferi ısıtmanın. Maliyet. Evet. Yani mikro düzeyde maliyeti yok onu söylemeye çalışıyorum. Maliyet orada işte filtreler takıp çevreye zarar vermemiş. Çünkü daha önce filtresiz çok santral yaptık canlı okuduk. O evet. falan biliyorsun Seyit Ömerler. korkunç. Korkunç. Çevreye evet. zararlar verdiler. Şimdi bunun bir masrafa girip evet bir yatırım yapıp çevreye zararını bir ölçüde şey etmek azaltmak mümkün onu tabii ayrıntılarını bilmeden konuşmak zor ama hani işte ona ne kadar ihtiyaç var peki onu yapmasaydık elektriği nereden üretecektik onun etkileri olacak mıydı falan filan birçok böyle iktisadi olarak da bir analiz yapılabilir ama benim burada vurgulamak istediğim velev ki başbakanın da sevdiği Sözcükle verir ki o silopi de çevreyi hakikaten zarar minimumla indirgendi bir takım filtrelerle vesaireyle. Fakat dediğin gibi hava ısıtmaya devam ediyor. Evet. Yani asıl bu. Yani katkıda bu. Tabii oradaki sorun şu, tüm iktisatçıların şeyiyle kavramıyla coordination failure dediğimiz yani koordinasyon şeyi yoksunluğu, koordinasyon e, eksikliği e, ülke ulusal ekonomiler arasında. Küresel çapta bir koordinasyon olmayınca herkes yeniden tabii işine nasıl geliyorsa öyle yakıt fosil yakıtları kullanmaya devam ediyor. Onun için zaten bu Kyoto var bilmem ne var ama orada da biliyorsun çok fazla ilerleme sağlanamadı. Hatta büyük bir gerileme de var yani Kanada var, evet. en büyük evet. geliştirenlerden Kanada ve bizzat adını veren Japonya çıktılar ondan da. Evet. E, bir de beni şeyi söylemek Yalnız istiyorum. Yalnız bu arada şeyi de dinleyicilere hatırlatalım. Türkiye uzun süre biliyorsun bu işin içine girmedi. Sözleşmeyi imzalamadı. Evet. Kaç iki yıl oluyor galiba. Sonuçta imzalandı sözleşme. Evet. Bir şey de verecek. Bu yeni dönemde bir takım kotolar da verecek. Yani işte hedefler verecek daha doğrusu. Kota demeyelim de şeyle karbondioksit salınımıyla ilgili. ...işte bir takım hedefler verecek, ben şu, şu kadara kadar artacağım vesaire diyecek. Artmaya devam ediyor da artış hedefleri verecek. Gelişmiş ülkeler Avrupa burada çok öncülük yaptı. Azaltıcı hedefler koydu. Ama Amerika biliyorsun, biz de evet. ama bunlara şey etmedi. Yani tabii cumhuriyetçiler çok daha belki sert bir şekilde... ...karşı çıkıyorlardı... E, ...bu tip politikalara... ...ama Obama da bir ölçüde onları devam ettirdi... Yani. Hı hı. E, iki, e, ...2009'daydı... ...Türkiye'de... ...şeye girdi... Bir, ...ciddi bir e, kamuoyu... ...baskısı evet. da oluşturuldu aslında... Yüz, ...170 evet. bine yakın... E, ...imza toplanarak bizzat meclise de... ...teslim edilmişti Kyoto... ...imzalansın taraf olunsun ben diye Kyoto'ya... Evet. ...ama bir de işin başka bir yönü var... ...üzerinde biraz durmaya değer... Yani German Watch diye önemli bir uluslararası kuruluş var. Bu Climate Action Network diye de bir başka kuruluşla birlikte ortak bir şey yayınlıyorlar her sene. İklim Politikaları Endeksi diye iklim Aha. değişimi konusunda orada maalesef OECD grubu içinde işte 58 ülke esas olarak alınıyor. Ve ilk 3 Politi, olumlu politikalar açısından ilk üçü de boş bırakıyorlar çünkü bütün dünya ülkeleri başarısız aslında bu açıdan iklim <gülüyor> ama e, Türkiye iki seneden beri son iki seneyi biliyorum ben e, sondan dördüncü ve üçüncü geliyor yani on, tü, politika hiç üretmiyor o açıdan çok önemli yani Suudi Arabistan var sıfır politikası var ama onun ihtiyacı yok zaten politikaya. Evet. bir petrol ve fosil yakıt ülkesi. Onun arkasından da Kazakistan İran gibi birkaç gene fosil yakıta dayalı ekonomisine dayayan ülke var. Onun arkasından da Türkiye geliyor. Şimdi bunun değiştirilmemesi yani başbakan yukarıda evet. sözünü ettiğimiz gibi böyle konuşuyor ama politikalara bakıldığı zaman sıfır. İşte onun için bir iklim e, dilekçe kampanyası da başlatmaya çalıştık. İşte 7 bin imza toplandı. Yani Politikalar istikrarlı ve tutarlı e, yenilenebilir enerji politikaları mutlaka uygulanmalı diye meclis başkanına da verdik. Tabii şimdiki başbakan ne kadar bunu e, talimat verdi? Bu çok önemli bir konu. Bu, bu konuda da işte böyle bir forumda konuşacağım. Bu konuyu çok e, altını çizelim. işte e, ısrarla vurgulayalım falan diye talimat verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. E, yani Büyük bir ihtimalle bürokrasi bu foruma bu iyi gider <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> diye bir şey hazırlamış olabilir. Şimdi kimsenin günahını almayayım ama yani bütün bu hani işte Türkiye'nin politikasızlığı ve hoyratlık aslında bugünkü hükümetin de bu elektrik üretiminde istediği çevreyle hiç çoğu zaman uyumlu olmayan ya da bazı zamanlar uyumlu olmayan en azından politikalarla tenakus halinde, çelişki halinde ama en azından burada söylenmiş oldu. Evet bence de bence, çok önemli. Evet, evet söylenmiş oldu şimdi bundan sonra Başbakan'a bizim bunu talep etme hakkımız var böyle diyordunuz. O zaman Türkiye şeyden de senin de işaret ettiğin gibi German Watch'ta sondan dördüncü o zaman biz nasıl işte istiyoruz öbür alanlarda da daha yukarılara çıkmak insan hakları bilmem ne vesaire değil mi bir sürü evet. nex var hiç parlak durumda değiliz ama en kötüsü anladığım kadarıyla çevre politikaları. Kesinlikle öyle. Yani ben bunu evet. gördüğüm zaman e, hakikaten en kötü durumda. Bütün uluslararası politikalar açısından Türkiye'nin en kötü çevre politikaları açısından olduğunu gördüm. Evet. Şey de tabii daha e, temel bir tartışmaya belki geri dönecek olursam. Büyüme kalkınma meselesinde... Şeyi hatırlatmak isterim dinleyicilere. Bu Nicolas Sarkozy gibi hiç hoşlanmadık. Ondan genelde Fransızların da çoğulduğu hoşlanmıyordu. Evet. Bir sürü yanlış iş yaptığını düşünüyoruz. Fakat bir tane doğru iş yaptı. Başkaldığı sırasında önde gelen iktisatçılara, ya da Fransız değil, Amerikalı iktisatçılar vardı. Evet. Stiglitz vardı örneğin. Onlara bir şey ısmarladı, rapor parladı. Bu rapor da şey üzerineydi ya biz bu gayri saati yurtiçi içi asılmayı, yani işte kalkınmayı, refahın ölçüsü olarak kabul ettiğimiz işte büyümeyi, büyüme oranını e, her 3 ayda bir <gülüyor> büyük bir hararetle tartıştığımız artıyor, düşüyor bilmem ne, eyvah falan e, ya bu, bu gayri saati yurtiçi içi denen kavram 1930'lardan 40'lardan kalma bir kavram. E, bunu yeniden tanımlamalıyız. Şeyi dikkate alarak yani bu ne kadar refah ölçüsü. Çünkü işte biraz önce de konuştuk. Bunun çok önemli e, negatif dışsallıkları var iktisadi deyimle konuşacak olursak. Yani bunu yeniden tanımlayalım. İçine başka öyler koyalım. yani işte Daha önce buna değinmiştik. Hatırlıyorum. Şimdi, şimdi arabadan bisiklete Geçse bir yani çünkü öyle düşünelim bir ekonomide insanlar tamam araba var bundan sonra bıraktık arabalara çöpe atıyoruz bisiklet alıyoruz deseler şu o ekonominin gayri gayrisafi yurt dışı haline geriler. Baya ciddi bir evet. geriler. Ortalama gelir de düşer. Çünkü tanımıyacağım böyle. E peki refah azalır mı? E bunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bu çok önemli bir e soru işte. Yani refah büyük bir ihtimalle azalmaz ama. Belki uzunca bir geçiş döneminde işsizlik de artacak. Çünkü otomobil fabrikaları kapanacak, bisiklet fabrikalarının ilave istihdamı onların yerini tutmayacak. Ama daha az işte, tüketeceğiz, daha az yakıt tüketeceğiz ve o ülke daha az ısıtacak yer küreği. Hatta bir de şeyden de bahsediyor, son zamanlarda onlardan belki sana da görmemişsindir, belki yollayalım. Yenilenebilir evet. enerji yani özellikle bu rüzgar türbinleri ve daha da önemli öncelikli olarak da güneş panoları yapılması evet. pilleri konusunda çok büyük rekabet açısından ciddi gelişmeler olmuş, yani fiyatların düşmesi ve bunun çok büyük bir istihdam da sağlayabileceği hesaplanan iki önemli makale çıktı son zamanlarda. Yani ekonomik açıdan da aslında. Yolla tabii. Çevrenin korunmasının de. çok önemli bir alternatif olarak birçok şirketinde artık bunu düşünmeye başladığına dair birkaç önemli makale vardı. Belki bunun üzerinde bir daha konuşabiliriz. Tabii. Yani, yani orada bir taraftan da tabii teknolojik ilerleme de evet, çok önemli. Evet, çünkü evet. fiyat lar zorluyor buna ve giderek hakikaten bu güneş şeyleri bundan 15-20 yıl önce hiçbir şekilde zantamli olabilecekleri yani verimli olabilecekleri rekabet edebilir olacakları edim olabilecekleri pek düşünülmüyordu ama kızlarla araştırmalar devam etti yatırımlar yapıldı ve bugün tabi muazzam bir fırsat. Evet Almanya ve Çin'de mesela evet, müthiş ilerleme var. Evet. Yani En azından elektrik üretmek için e, muazzam bir fırsat. E, o bakımdan çok önemli. Ama burada da Türkiye geri kaldı. Yani buna da yeterince öncelik verilmedi. E, şeyleri bile, ben bildiğim hala rüzgar güllerinin günlerini e, sanıyorum Hollanda'dan alıyoruz. E, i̇şte şeyden durum nedir bilemiyorum. Tabii Almanya'da. Güllerinde. Evet. Almanya'dan herhalde ee, Yani o da e, Çok şey e, önemli Çünkü orada e, yerli üretim olmadığı zaman e, da dolmayabiliyor Dışarıdan getiriyorsun Onun bir maliyeti var Onunla ürettiğin elektrik ne kadar e, Normal bugün üretilen elektrikten daha ucuz olabilir Bunlar önemli konular Ama Türkiye'nin buna Bir bakıma eğer bir çevre politikası olacaksa Bundan sonra daha uzun dönemli hesapları yapmalı. Bence buradaki kritik nokta o. Yani biz büyümenin ufkunu, kalkınma meselesini çok abarttık yani. Bu 2023 hedeflerini de ben çok şey bulurum. Bir bir kere zaten gerçekçi değil. Yani işte biliyorsun 30 bin şey kişi başına geliri 25 bin dolara çıkacak. Ondan sonra işte şey. Bir buçuk trilyon dolara çıkacak bilmem ne şey, milli gelir şu bu. Yani gerçekçi değil, ihracat 500 milyar dolar olacak. Bir, bir kere bu hedefleri zaten yakalayamayacağız ama böyle tarif ettiğin zaman bu hedefleri yakalayacağım diye de adeta şey haline geliyor. ve bir konulan unutuluyor. Büyümede işte bir puan, iki puan düştü, düşük büyüme ne olacak i̇şte 2023 hedefleri gaza basmalıyız vesaire. Şimdi bütün enerji ve dikkatler buraya odaklanıyor. Öbür taraftan ya iyi de büyüme de nasıl bir büyüme istiyoruz, arzu ediyoruz. Bu tartışılmıyor. Evet, e, çok çok yani. Evet öte yandan da yani çok büyük bir imkan olduğunu da gösteren dediğim gibi çok sayıda yeni vizyon belirten makaleler de çıkmaya başladı. Belki senin söylediğin çok önemli aslında. Ben de bunu böyle aynen öyle düşünüyorum. Yani başbakanın konuşmasının biz takipçisi olmak zorundayız. Yani evet. kitleler çünkü Almanya'da mesela bu büyük inanılmaz güneşi Finlanda çok... Türkiye gibi ülkelerle kıyaslandığı zaman son derece kapalı havalı bir ülkede Almanya'nın evet. rekor kırması güneş enerjisinde. Hatta bir gün... hep şaşırtıyor vallahi yani biliyorsun Almanya bunların sayesinde çok radikal bir şekilde nükleeri evet. tasfiye etme kararı alabildi. Yani bu, bu farkında değildik. Açıkçası ben farkında evet. değildim Almanca. Önce çok şaşırdım ya bunlar ne cesaretmiş Fransa bunu yapamıyor. Ya bu Almanlar neye güvenerek bunu böyle bu kadar radikal bir karar aldılar diye. Evet şimdi Fransa'ya... Yavaş yavaş çıkıyor ortaya. Yani evet. bu yenilebilir enerjiye. Demek ki zamanında çok stratejik olarak çok esaslı şeyler uygulamışlar, ekonomik politikaları, yatırımlar yapmışlar ve hazır hale getirmişler. Yani. Ama altında yatan da bir toplumsal. E, Aa tabii Yeşiller Partisi. Bir tabii o var. Şey. Evet. Bir Yeşiller Partisinin Almanya'daki gücüne bak, bir Fransa'daki gücüne bak, bir de gel Türkiye'deki gücüne bak. Tabi bir de <gülüyor> orada yok. Mesela <gülüyor> komünal düzeyde, topluluk düzeyinde şey yapıyorlar. Yani hükümete geri satma elektrik satma imkanı verdi evet. kendi gelirleri. Bu imkanları da yarattılar baskıyla. O zaman olabiliyor. Türkiye'de yanlış bir az şey var. daha hatırlatayım. Sen de biliyor musun bilmiyorum. Bir elektrik yasası düzenleme yasası şu anda şeyde hükümetten çıktı meclise. Ama ona bir türlü sıra gelemiyor. Gelemiyor o işte evet. Türültüden. Şimdi o çok önemli. Hem yani esas amacı rekabeti geliştirici e, işte şeyler, bir düzenlemeler yapmak elektrik piyasasındaki elektrik fiyatı ucuzlasın. Fakat aynı zamanda şeyler de var içinde. Bu söylediğin oto Evet. E, bunların kendi... şeye satma e, işte ulusal şebekeye fazla elektriği satma imkanı bilmem ne yani bu tabi hukuki bir altyapı gerekiyor. Evet işte edeceğim. onu evet. Almanya yaptı. Evet. Türkiye'nin yapması? Çift, taraf, çift taraflı da, e, tarif, tarif şeyler yani. yani, yani Türkiye'de e, inşallah yapacak başka e, kavga gürültüden fırsat kalırsa <gülüyor> elektrik mesela bunu da aslında e, bir araştırmalı açıkla diyor. Ne durumda? Şimdi bunları konuşurken birden aklıma geldi. Bir ara Hükümetten çıktığında okumuştum. biraz karmaşık, zor bir yasa. Ama özü bu. Ve ne oldu bu yasaya? Unuttuk. Evet, onun da takibini yapmamız lazım. Evet, bir an önce çıkarsın o zaman şu elektrik yasası düzenleme yasası. Evet, bu konuları yani konuşmaya devam etmek durumundayız. Peki çok teşekkür ederiz evet. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.